Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz durum zarf fiil ekleri içerisinde yer alan Arak-Erek ekleridir. Türkçede en çok kullanılan zarf fiil eklerinden biri olan -arak, -erek zarf fiil eki yapılan işin yüklemin durumunu bildirir. Örneğin, koşarak, bakarak, ağlayarak, severek, gülerek, söyleyerek, yazarak, atlayarak, dinleyerek, bilerek. -arak, -erek ekini alan sözcük yükleme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Tatlı tatlı gülümseyerek soruyordu. Nasıl? Tatlı tatlı. Okuldan eve koşarak gelirdi. Nasıl? Koşarak. Başına gelenleri bana hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı. Nasıl? Ağlayarak. Geçmiş günleri düşünerek vakit geçmiyormuş. Nasıl? Düşünerek. Hafta sonunu ders çalışarak geçirdiği için ailesi onu gezmeye çıkarmıştı. Nasıl? Çalışarak. Çalışarak. Şimdi iki arkadaş arasındaki konuşmayı, Arak-Erek zarf fiil eklerinin kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Eski Arkadaşlar Merhaba Bilge, nasılsın? Teşekkür ederim Hakan. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sabah hızlı hızlı koşarak gidiyordun. Seslendim ama duymadın sanırım. A Acelem vardı kusura bakma. Okula yetişebilmek için koşarak gitmek zorunda kaldım. Yetişebildin mi bari? E, saate bakarak yürümek zor olsa da... ...sadece birkaç dakika geç gittim. Eve yürüyerek mi gideceksin? Acelem olmadığı için yürüyebilirim. Koşmama gerek yok. O zaman birlikte gidelim. Birileriyle konuşarak yürüyünce... Yol daha kısa zamanda bitiyor. Çocukken sabahtan akşama kadar buralardan koşarak kaç kez geçerdik? Oynayarak, eğlenerek, gülerek, bazı zamanlarda da ağlayarak geçirdiğimiz o güzel çocukluğumuzu unutmak imkansız. Hatırlar mısın, bir keresinde parkta oyun oynarken yaşlı, üstü başı perişan bir adam gelmişti. Ben de ondan korkmuş, ağlayarak eve koşmuştum. Hatırlamaz mıyım? Arkandan o kadar çok gülüşmüştük ki... O anı hep gülerek hatırlarım. Okul hayatın nasıl? Liseye alışabildin mi? Okulda da gülerek hatırlayacağın şeyler oluyor mu? Alıştım. Günler eğlenerek geçiyor ama karne günü yaklaşıyor ve ben eve ağlayarak karne götürmek istemiyorum. Haklısın ama yüzünü güldürecek bir karneyi ancak çalışarak alabilirsin. Konuşarak zaman daha çabuk geçiyor demiştim. İşte eve geldik. Tekrar görüşürüz. Sana iyi günler. Sana da bilge. Hoşça kal. Anlayarak okuma. Hayatın gerçek anlamını okuyarak kavrayabiliriz. İnsanı tanımak Hayatı anlamak, hayatı kolaylaştırabilmek ancak okuyarak olur. Her yeni kitap insanı başka hayatlara götürerek insanın başka hayatları da yaşamasına imkan tanıyor. Kitaptan korkmamalıdır kimse. Kitaptan korkan mesuliyet hissini öldürmüş olur. Mesuliyet hissi ölen kimse de ruh başka alemlere göçer. Geriye sadece ten kalır. Oysa insanı yaşatan ten değildir, candır. Yunus Emre'nin dediği gibi, ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Dünü yarına taşıyan, insanı insana bağlayan da kitaptır. İnsan ya kitabı ya ölümü seçer. Kitabı seçen uzun yıllar yaşar, ölüm bile öldüremez onu. Çünkü ölümsüzlüğe ulaşmıştır eserleriyle. Herkesi öldüren ölüm, ölümü öldürense geride bıraktığımız eserlerimizdir. Ölen Mevlana'yı ölümsüz kılan mesnevisi değil midir? Her gün bir kitap okuma hedefi koyan insanlar vardır. Bu hedefi nadiren tuttururlar. Bununla birlikte hedefi günde asgari bir kitap okumak olmadığı halde, günde birkaç kitap okuyabilenler vardır. Bazıları da kafayı hızlı okumaya takar. Kitabın başına oturunca hızlı okumaya çalışıp, gözlerini yorunca uykuya dalarlar. Şimdi, Öncelikle bazı varsayımları sorgulayalım. Kitap okumak önemli midir? Önemli olan kitap okumak değil, bir şey öğrenmektir. Öğrenmekle kitap okumak arasında fark vardır. Bir sürü kitap okuyabilirsiniz ama hiçbir şey öğrenemeyebilirsiniz. Hızlı okumanın püf noktalarından bir tanesi, meraktır. Eğer gerçekten sizin için önemli bir sorunun cevabını merak ediyorsanız, o merak tatmin olmadan gözünüze uyku girmeyecekse, bir günde bir kitap değil, on kitap bile okuyabilirsiniz. Bir soruya cevap aramak, insana amaç verir. Önemli olan hızlı veya çok okumak değil, isteyerek ve dolayısıyla anlayarak okumaktır. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz durum zarf fiil ekleri içerisinde yer alan arak erek ekleriydi. Türkçede en çok kullanılan zarf fiil eklerinden biri olan arak erek zarf fiil ekleri yapılan işin yüklemin durumunu bildirir demiştik. Örnek verecek olursak Ali koşarak okula gitti. Çocuk ağlayarak annesini arıyordu. Babam gülerek yüzüme baktı. Anılarını kitap yazarak topluma sundu. Büyüklerin sözünü dinlemeyerek hata etti. Arak erek ekini alan kelime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 Türkçe öğreniyorum.